Biliyorsunuz yine e, açılan bir konu, açılır, kapanır bu konu. Size de zaman zaman hep sorulur. Hocam Ayasofya ibadete açılsa biz ne kazanırız, ne kaybederiz? Ayasofya ibadete açılmaz. Bu hmm. ibadete açılmanın hemen arkasından, yani bunlar tuhaf insanlardır. Bu bakıyorum ben, e, Cumhurbaşkanı'na soruyu soranlara da baktım, tuhaf herifler yani, hmm. tuhaf. Ee, yani işi gücü olmayan bir takım tipler Yani ne kadar İslam bilgileri var ne zaman gelmişler o da belli değil ee, Bunlar garip insanlar Bu toplumda aslında yabancı toplum insanlar bunlar çok açık Ayasofya'nın ibadeti meselesine geldiğin zaman arkasından da bir takım Rumlar Dışarıdaki Yunanlılar Avrupa'daki tipler çıkıyor Size bir yemeğe gidiyorsun Londra'da Fransız'ın biri. Demiş ki Cumhurbaşkanınız Ayasofya cami olacak. Şimdi de salona yeni girip Boncür diyen takdim edilen adama bir Türkle evli ve ben, beni ama o, o kadar Bunu soruyor yani bu çok saçma bir şey çok tehlikeli bir şey. İkincisi dinlemiyor yani takipte edemiyor. Adam da üç gün evvel demiş konuşmasında dünyada bin tane cami var Hristiyan ülkelerde. Biz böyle bir şey yaparsak onlar ne duruma düşer demiş. Mantıki bir laf yani bu telkin edilmiş. Doğru bir laf. Demek eskiden dediklerinden bir yerde realiteye geldi adam. Çok önemli. Şimdi e, bu böyle olmaz. Bunu... Ee, biz müzeye çevirirken ne derecede bir amaçla, ideolojiyle çevirdik o da belli değil. Muhtemelen bir baskı var. İngiltere burayı camiden alıp kiliseye çeviremedi müteahrekede. Mesela böyle bir şeyi telkin edemedi. Niye edemedi? Çok mu Müslümanlara saygısı var? öyle bir şey olabilir mi yok korktu yani çok açık Alacağı tepki. çünkü orada asayişi koruyacak tabi yani Sultan Vahdettin bile demiş ki katiyen giremez son kadar kapıda topları tutun demiş yani o bile <Gülüyor> çünkü bu çok önemli yani o bile dediğim yani adam tamamen işte barış dönemindeyiz bütün ağırlığını hissediyor ortalığın provokasyondan son derece kaçınıyor yani politikası o bir bu açık, on İngiltere öyle şeyleri dokunamadı yani, Topkapı Sarayında hiçbir yağmacılık olmadı yani zaten olmaz. Bir takım işler arşivlere fazla müdahale etmedi mesela, onu biliyoruz yani. Arşivlere İngiltere'nin mütarekede müdahalesi yok yani, değil mi tarih arşivlerine falan? Evet. Onun için bu iş olamaz. Böyle şeylerle oynanmaz. Sokaktaki insanlar bu konularda karar veremezler ve fazla konuşturmaları, konuşturulmaları da uygun değildir. <gülüyor> Çünkü bunlar cahildir. Çok açıktır. Her yerde cahildir böyleleri. Yani bunlar batıda da cahildir. Sizin verdiğiniz çok güzel bir örnek var. Yıllar önce sizinle yaptığımız ha, bir röportajda. Jacques Chirac'la ilgili bir örnek veriyorsunuz. Jacques Her şeyi de sormamak lazım. gibi adamlar hı. o toplumda kaçta kaç biliyor musun hı. sen? Yani Jacques Chirac gibi adam. Hı. Bırak sokaktaki adamı Fransız politikacılar arasında kaçta kaç biliyor musun sen? Hı. Bana kalırsa yüzde onu geçmez. Yani orada el şeyde geçen adamlar bile Fransa'da da bütün medeni toplumlarda olduğu gibi aydın düşünen insanlar, alimler toplumun marzında yaşayanlar kendi fildişi kulelerinde. Zaten kuleden inmelerine de durum müsait değildir. Kanun olarak önlenmiş değildir ama durum müsait değildir. Hı hı. Bunlar bunu bilirler. Hiçbir sorbon profesör partiye kolay kolay girmez çünkü madara edileceğini bilir ortamda. Hmm. Bunun tecrübesi ve aklı vardır. O her yere bulaşanlar bizim ödüklerdir. Her yere girilmez. Hmm. Mesleğini seçtiysen politikanın içine fazla girmezsin çünkü seni orada yerler. Bu çok açık, o onu bilir, ona göre gider. Hmm. Bir tek şansları vardır bize göre toplum onları biraz daha fazla dinler. Bizdekine göre yazdığını, konuştuğunu. Hı hı. O bakımdan. Mesela onun için politikacıların arasında da şırak gibileri değil daha ziyade cahilin verdiği cesaretle ötenler vardır. Ermeni meselesine hemen karar verir. Bu Polonya'da da böyledir. Hı hı. Polonezler ne anlarlar Ermeni meselesinden. Hı hı. Hadi diyelim tarihçileri biraz anlıyor olsun. Yani şeyime giden posellerin saygımız var. Yani parlamentosuna giren mebusları ama ne anlar onlar tarihten coğrafyayı? Acaba sorsan adamlara coğrafyayı ne kadar biliyorlar? Hı hı. Fazla da büyütme. Yani bizdekine göre daha iyi bir yerde olabilir o toplum ama bu bir mutlak entelekte, mutlak bilgiye ulaştıkları anlamına gelmiyor. Çok açık bir şey bu. Hı hı. Onun için böyle şeylere müsaade edilmez. Şırak tabi çok uyanık bir adam. Mesela Jülvenstein'ı Ermeniler protesto ettiğinde akademiye seçilmesini buna gitmişler. tasdik etmediği gayet ince bir alay. Yüz sene evvel bu makam birini tasdik etmemiştik. Kimdi o diye soruyor. Ens <gülüyor> diyorlar. Aha diyor hadi güle güle. Yani öyle bir adam o biz. Ondan da geliyor Galatasaray'a falan. Kendini yetiştiren bir adam o. Kendini yetiştiren bir adam ve çok zeki bir adam yani görünüyor. Fransa'da bu tip insanlar vardı. Bizde de vardı. Maalesef kitlevi demokrasiler bunları yiyor. Yiyor. Yiyor diye şimdi biz demokrasiye ve kitlenin ses çıkarmasına engel olamayız. Ama bunun bir derecesi vardır. Bu nedir? Sağlık istiyorum. En tabii hakkı. Açım beslenme sorunu varsa bunu düzelteceksin. Yani adam diyor ki açım diyor. Hı hı. Karnım hayır. doysun diyor. Sen sen, hı. Hayır sen onu sevse mi o başka bir şey mi? Orada bekar anneler sorunu var. Siz hiç Fransa'da Efendime söyleyeyim hamile bırakılıp kocası giden yahut sevgilisi kaçan ve bir çocukla kalan kadının halini gördünüz mü işçi sınıfında? <gülüyor> Görmeden konuşmasın kimse yani Paris'te oturacak kadın o çocukla 40 bin tane dert maddi meseleleri halletsin sokaktaki uyuşturucu sat şeylerini sapıkları falan engelleyemiyor kadın çocuğunu o tehlikede büyütmek zorunda. Ve kanun ve nizam ve polis hiçbir şekilde onlara yardımcı değil. Kilise yardımcı değil kendisi çıkmış yoldan. Milli Eğitim Bakanlığı hep bizdekinden iyi olmakla birlikte o da yeterli değil o toplum için. <gülüyor> Ama haklı kadın haklı bazı şeyleri söylemekte bu başka. Ama falanca caminin kilise olması kilisenin müze olması konusunda... Bazı insanlar dinlenmez. Bu kadar açık. Bunun dinlenecek adamlar vardır. Dünyadaki yobazlara da söyleyeceğim bir şey. Kurtuba Camii'nden ne haber? Yani orta büyük bir mabedidir. Bu mabet olması hiç mühim değil bence. Orada bütün Bizans mozaiklerinin o tekniğin en alası ve ustalar da getirilerek takdim edilmiş. Edilmiş, tatbik edilmiş tavanlara <gülüyor> çok ilginç bir şekilde tabii bu Araplar oradan oraya kısa sürede gezinen adamlar yüzlerce binlerce sanatçıları da mobilize ediyorlar o tarihte sanki kendini şeyde görüyorsun Luxor mabedinde falan böyle bir sütunlar ormanı içinde o kadar mistik Şimdi bu ayılar geliyorlar bunun içine. Şarlıke'nin devrinde bir katedral monte ediyorlar. Bitti. Bütün simetriyi bozdun. Herifin kendi bile beğenmemiş. Ben Ayasofya'yı öyle bir şey yapmadım. Kendi bile beğenmemiş. Berbat demiş, gitmiş. Köşelerde şapeller. Şaperlerin orada durup da sütunlara bakma, kalktığın vakitte dalıyorsun böyle arkandan çirkin. Kadık bir herif geliyor böyle. Dokunuyor oranın şeysi işte. benim e, e, siz burada diyor şapeldesiniz diyor. Popomuzu dönemezsiniz diyor. Ben şapelde değilim mescitteyim dedim birine. Rırırır sinirlendi. Sen bu mesele bir dünya olarak Ayasofya'ya laf edemezsin. Biz Ayasofya'yı hallettik. Müze yaptık. <gülüyor> Edeb hikayeninde geziliyor. Kimse orayı dolduramıyor. Nefesler kesiliyor. Her bir şey söylüyor. Seni de sokmam. Sen de giremezsin oraya. Bir takım arkadaşlarımız vardı. Mesela müdürlük yapan. Şimdi öldü bir tanesi. Suudi prenslerinden böyle namaz kılmaya kalkan oldu. Kesinlikle reddetti. Tabi orada papaya da o zaman ibadet etme izni verilmez. İçinden etsin. Katyan dış gösterimi yapmaz. Tabi Benedictus ve diğerleri maalesef Papa Paul çöktü ilk gelen. Evet. Bu terbiyeye ulaştıkları için bunu yapmadılar. Yani hem ikinci Jampol hem de Benediktus o bilgili bir adamdır. Evet. Şimdi emekli ayrılan. Bunu yapmadı. Bu takdir edilecek bir şey. Yani geldi belki bir sükunet anı yaşadığı için de konuştu, izahatını aldı gitti. Çok enteresan. Bu önemli. Hı hı. Bunu biliyoruz. Burası müzedir. Bu kadar açık. Efendim dokuz asır kilise oldu. Kilise olmak için yapıldı. Beş buçuk asırda aşağı yukarı beş asır daha doğrusu beş asır tam manasıyla asır. şey geldi. Cami oldu. Hı. Çok önemli. Hemen hemen beş asır. Dünyanın bir numaralı kilisesiydi. Dünyanın bir numaralı camisi oldu. Ama esasında dünyanın bir numaralı binası. Çünkü bu bir Hristiyan sanatına girecek bir eser değil. Evet. Yani o kubbe, o şey onlar Hıristiyanlık'ta yok öyle bir bilgi. O Hristiyan kültürü değil. En erken, o Roma, Ebedi Roma mimarisinin son. son büyük eseri o. Bir daha da yapılamamış. Yani o Hıristiyanlar o eserin benzerini, aynısını, o kubbeyi o kemerler üstüne oturmuş sistemi bir daha yapamamışlar. Bizans kiliselerinin sonraki durum belli. Evet. Avrupa'dakiler de belli. Gotik'te öyle bir mimari, şaheser teknik havası yok. O başka bir şey yok. Bu burada kalmış bu. Nerede buna bir daha geri dönülmüş ve geçirmiş? Nerede? Nerede? Hangi asırda? 500 ya da 600 yıl sonra o, <gülüyor> o kilisenin yapılışı 6. asır 530 küsur Hı -hı. İlk yapılış 1470'leri falan bulur şeydedir biliyorsun hiç de o kadar hoş bir kubbe değildir ama kubbedir artık kemerler üstünde Hı -hı. Fransa'daki büyük doğma Hı -hı. yani Bruno Lechkin'in eseridir büyük Hı -hı. bir adamın mühendislik olarak. Üstünden zaten daha zarif kubbelerle Mimar Sinan geliyor. Bunu ben söylemiyorum. Biz de söylemiyoruz. Bunu söyleyenler işte bildiğin gibi Rahit gibi falan büyük mimarları 20. yüzyılın. Çok önemli. Hatta bir tanesi oldukça megaloman. Sadece iki mimar vardır. Biri ben biri Sinan diyor. <gülüyor> ha yani o başka bir şey. Böyle bir yapı. Bu yapı restorasyonu Sinan'a aittir. Onun altıncı asırda. Ve onun da o kadar müftehir ki biliyorsun şeydeki Kılıç Ali Paşa Camii tam onu birebir taklididir. Yani <gülüyor> o havayı vermiştir. minyatür bir Ayasofya'dır o. Bunun böyle olduğunu değerlendireceksiniz. Sokaktaki ve tarladaki adamın Ayasofya mavallarını dinlemeye tahammülümüz yok. Evet. <gülüyor> Bunun gereği de yok. O büyük bir eserdir. Efendim biri de kalkmış Ayasofya ismini değiştirelim diyor. Ya onu fetheden adam değiştirmedi. Sen kim oluyorsun bir kere? Yani Ayasofya ilahi hikmet demektir. İlahi hikmet hiç kimseyi rahatsız etmez. Çünkü hepimiz tek Allah'ın kullarıyız. Böyle dinletilmez. Bunların bitmez, sonu gelmez. Mesela adam oturur o aynı bölgede, fesli herif ondan sonra. Buradaki bu şeriat düzeni alt üst oldu. Keşke Yunanistan burada oturduydu diyor. Evet, bir tarafta Sorsan böyle. Sorsan herife sen Yunanistan ne, nasıl bir idare, şeriatı ne, kilisesi ne, bu burası ne biliyor musun? Dezer sen haberi yok dünyadan. Cahil bir herif. Konuşuyor, konuşturuluyor, sözcü ilan ediliyor o kitle arasında. Beni hiç ilgilendirmiyor. <Gülüyor> susturacaksın derhal, derhal susturacaksın.